Allahu bilaheemne, şeytanir rajim. ve nesla'inuhu ve nestafiro, ve nauzu min ve min syiata Men ve men yudlil Ve la ilaha illallah, la Ve abduhu ve bad fainna hadis hadisi kitabullah ve hayral hadiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fîn-nâr Allah izin verirse bugünden itibaren Şeyh Elbani rahimeullah'ın konferanslarından ve fetvalarından yani kitapları haricinde verdiği fetvalardan derlediğimiz El Albaniyat adlı ders serisine başlayacağız. Bundan önce e, ufak bir girişle başlayacağız. Bu girişte Evan Rahimullah hayattayken, yani bundan bir e, 25-30 sene kadar öncesinde öğrencileriyle beraber, yani öğrenciler derken Ali bin Asenel Halebi, Selim Hilali, Meşhur Hasan Ali Selman, e, Muhammed Musa El Nasr gibi e, ilim ehliyle beraber El Asale diye bir dergi çıkarıyorlardı. Bir müddet bu dergi yayınlandı. Bu dergide Oldukça önemli makaleler yayınlanıyordu. Bu makalelerden birisini kısa bir makale var. Önemli bir konuda. Onu aktaracağız. Arkasından şer'i siyasette güncel meseleler diye altında Şeyh Elbani'nin, Muhbil bin Hadi'nin, Muhammed bin Abdullah el-Vesabi'nin ve daha başka alimlerin imzası bulunan bir fetva. Yani güncel meselelerle ilgili bir fetva aktaracağız. Ondan sonra konulu bir şekilde ilim, akide, fıkıh diye e, Albaniyat'a geçiş yapacağız. Bu bahsettiğim makalelerin ilki Esale Dergisi'nin 15 Rebius Sani 1413 tarihli birinci sayısında yayınlanan bir şey. Hecir ile bağların koparılması arasında yani bundan arasındaki farkla ilgili bir e, makale yayınlamışlar. Önemli bir e, uyarı içeriyor. Şöyle deniliyor. Hecir Selefe tabi olan ehli sünnet vel cemaat ve ehli hadisin muhalifleri yıkma, bidatçileri caydırma, onların batıllarını önleme ve saptırmalarını reddetmek için uyguladıkları temel bir menheçtir. Yani hecir, dargınlık biliyorsunuz, terk etme. Ee, bu konuda Şeyh Bekir Ebu Zeyd'in hecül diye, yani bidatçilere dargınlık uygulamayı ele aldığı, delilleriyle incelediği böyle bir risales var. E buna havale yapılmış bu makalede bu menheç temel bir rükün ve sağlam bir esas olan müminlere vela göstermek yani yakınlık göstermek sapıklardan uzaklaşmak teberri esas üzerine kurulduğu için kendi yerine konulması yani olması gereken yere konulması ve sebepler arasında karıştırılmaması gerekir Müslümanların hayatında şu son zamanlarda İslami amel İslami çalışma alanında bu konuda garip Ondan uzak bir düşünce ortaya çıktı. Yani İslam'dan uzak bir düşünce ortaya çıktı. Bu, gruplaşma, odaklaşma ve parçalanmadır. Bu menheşlerin sahipleri, yani bu bozuk menheşlerin sahipleri, kendi şekillerini ve varlıklarını muhafaza için özel bir takım kurallar koymaya başladılar. Bunu, fertlerini, yani mensuplarını bağlamak ve onları gruplarına girecek fikirlerden korumak için yapıyorlar. Onların kendi fertlerinin ilim talebeleriyle oturmalarına müsaade etmediklerini görürsün. Eğer müsaade etseler de onlara sağlam kayıtlarla şart koşarlar. Fertlerinin yani mensuplarının fikirlerinde bir değişme görürlerse onları bu uyarıcıların meclislerine katılmaktan yasaklarlar. Eğer ısrar ederlerse onlarla bağların kesilmesine dair emirler çıkarırlar. Yani Ehl-i Sünnet'in bir daha eline karşı uyguladığı hecri bu kimseler kendi hizipleri, kendi fırkaları adına el sünnete karşı uyguluyorlar. Buna dikkat çekiliyor burada. Biz hizipçilik esasıyla bu kelimenin münakaşasını yapacak değiliz. Zira bu konuya özel telif edilmiş eserler vardır. Bu konuda da e, yine Bekir Ebu Zeyd'in ''Hükmü'l intima, yani kendini bir yere nispet etme, bir kurba nispet etme demek Türkçesi. Bunun hükmü. ''Safiur Rahman El Mübarek ''El Ahzabu Siyasiye Fil İslam'' diye bu kitaba atıf yapılmış. Ali Asen el Halebin'in de etdaavetu ilallah beynet tecemu ve hizbi ve taavunu şer'i bu risalesine atıf yapılmış. Bunlar tavsiye edilmiş. Lakin biz bu kimselerin Hecir hususundaki sahih ile kendilerinin teröristçe bağları koparma menheçlerini karıştırdıklarına işaret etmek istiyoruz. Yani bu kimseler yani ehli sünnetin esaslarından bir esas olan hecir ile kendilerinin Usulsüz bir şekilde menhece muhalefet ederek yaptıkları mukata'a yani bağları koparma bunları birbirine karıştırdıklarına işaret etmek istiyoruz. Evet, teröristçe diyoruz çünkü bu fikri terör üzerine kuruludur. Zira onların katında büyük şahslardan birine onların değer verdikleri büyük şahslardan birine dokunulmasına yani eleştirilmesine en ufak bir müsamaha göstermezler. Onları eleştiren kişi apaçık hakkı mı söylüyor, yoksa çirkin bir batılı mı söylüyor, bunlar arasında da fark görmezler. Yani ister haklı yere eleştirsin, ister batıl yere eleştirsin, her halkarda her halkarda e, bunu müsamah edilecek bir şey olarak asla kabul etmezler. Batıl şekilde bağları koparmanın şekilleri şayet birisi bir fikri tenkit ettiği, hatayı beyan ettiği veya menheci düzelttiği bir makale veya kitap yazsa bu hak ile tenkitte bulunan o kimseyle bağların koparılması için mücadele kapısının başlangıcı olur. Bu yani okuduğum makale bundan 25 sene önce yazılmış 1413 senesinde Şeyh Elbani ve talebeleri tarafından yazılmış bir makale. Yani bu şu manada e, bu Allah'ın kevni bir sünnetidir. Yani demek ki öncekiler nasıl e, bu gibi şeylerle sınandıysa, bu haliyle bizim de başımıza gelecek olan şeylerdir. Şayet birisi bir fikri tenkid ederse, hatayı açıklarsa, delillerle beyan ederse veya menheci düzeltirse, bunu düzeltmek için bir makale yazsa, bu hak ile tenkitte bulunan kimseye bağların koparmaz için Mücadele kapısının başlangıcı olur. Hatta tenkit eden bu kişi ehli Sünnet ve davetçilerinden olsa dahi bunu yaparlar. Ona kapılar açılmaz. Bilakis onun hakkında iftira içeren sözler yayılır. Hatta onun göğsüne tuzak ve itham okları atılır. Kitapları ve makaleleri yasaklanır. Davetçi kardeşlerinden ve ilim talebelerinden engellenir. Hatta ondan sakındırılır ve insanları ondan uzaklaştırırlar. İşte bu menheç İslam kardeşliğinin temizliğinden, meşru sevgideki samimiyetin saflığından uzaktır. Hatta bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine bir darbedir. İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz Çünkü bu yapmacık sevgi şahıslar içindir ve buğz da sırf fikirler içindir. Yani bu bozuk menheci tutanlar şahıslar için bu sevgi ve buğzu gösterirler. Şahıslar için, kendi cemaatlerinin liderleri veya mensupları için veya saygı duydukları kimseler için sevgilerini ve buğzlarını bu noktada merkezleştirirler. Ümmetin seçkinleri olan davetçiler ne zamana kadar hizipçi sevgi ve hizipçi nefretin esiri olarak kalacaklar? Bu davetçiler kaydırıldıkları bu uçurumdan ne zaman çıkacaklar? Müslümanlar şahısları tazim ve takdis boyunduruğundan ne zaman kurtulacak? Böylece kendilerini hidayetin yüceliğine ne zaman çıkaracaklar? Sanırız bidatçıların kınanmış bağ koparmaları rey ehlinin ileri gelenlerinin hadiseline karşı nesillere miras kalan mücadelelerini hatırlatmıştır. Yani eskiden de rey ehli hadiseline karşı bu şekilde bağları koparma yani sanki hadise ehli bidatçiler de bunlar sünnet ehliymiş gibi bu şekilde bağları koparmayı eskiden de yapıyorlardı. Yine bizi orta çağlarda eşerlerin Hanbelilere karşı kurduğu tuzak arenalarına döndürmektedir. Umulur ki bu bu konuda güzel bir son ıslah yolu ve öne geçme vesilesi olur. Bu makaleden sonra ikinci sayıda yayınlanan bir sonraki sayıda 15 cemaatiyel ahire 1413 tarihli. Esale dergisinde. Şer'i siyasette güncel meseleler başlıklı e, Elbani ve Muhbil Rahimullah'ın ve bir grup alimin imzasıyla yayınlanan e, bu fetvayı aktaracağım inşallah. Şüphesiz hamd Allah içindir. Ona hamd eder, Ondan yardım isteriz. Nefslerimizin şerrinden amellerimizin kötülüğünden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayet etmişse o hidayet bulandır. Kimi de saptırmışsa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık akılah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Bundan sonra muhakkak ki Allah alimlerden kendilerine indirilen insanlara açıklamalar için ahit ve misak almıştır. Allah kendilerine kitap verilenlerden insanlara açıklayıp gizlememeler için söz almıştır. Ayette böyle buyuruluyor. Hakkı gizleyenler lanetlenmiştir. Bu konuda da indirdiğimiz hidayet ve beyinatı kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler var ya, işte onlara Allah lanet etmiştir ve lanet edicileri de lanet etmiştir. Ancak tevbe eden, ıslah eden yani düzelten ve açıklayanlara gelince işte onların tevbelerini kabul ederim. Ben ettevvab ve rahimin buyurur. İlmi gizleyen cennemine tehdit edilmiştir. Bu konudaki ayette, Allah'ın kitaptan indirdiğini gizleyenler ve onu az bir bedel karşılığında satanlar, işte onlar karınlarına ancak ateşi yerler. Kıyamet günde Allah onlarla konuşmaz ve temize çekmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır buyuruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır buyurmuştur. Kime ey Allah'ın Resulü diye sorulunca Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların imamlarına ve geneline buyurmuştur. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. İslam ümmetinin yaşadığı olaylara ve ümmete karşı yapılan emperyalizme bakıldığında en önemlilerinin, bu konuda yapılan çalışmaların en önemlilerinin dışarıdan sokulan fikirler olduğu görülür. Bunlar ümmetin akidesini ve dinini bozmuştur. Allah'ın kendisine din ilmini lütfettiği kişilerin, yani ilim sahiplerini Allah'ın şu konulardaki hükmünü beyan etmeleri gerekir. Burada maddeler halinde birtakım başlıklar ve içeriğini zikredecekler bu alimler fetvalarında. Birincisi demokrasi. Bunu ortaya koyanlar ve benimsenlere göre tanımı, demokrasinin tanımı yani halkın kendini kendi kendini yönetmesidir. Halk otoritenin kaynağıdır. Yetkinin, otoritenin kaynağıdır. Bu bakımdan İslam dinine ve akidesine aykırıdır. Allah Teala Muhakkak ki hüküm ancak Allah'ındır buyurmuştur. Yine Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin takendirdir buyurmuştur. Diğer bir ayette yoksa onların dinde Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine meşru kılan ortakları mı var buyurmuştur. Yine Rabbine yemin olsun ki aralarında geçen meselelerde senin hükmüne başvurmadıkça iman etmiş olmazlar. Ve hükmünde kimseyi ortak kılmaz. Yani Allah hükmünde kimseyi ortak kılmaz buyurulmuştur. Çünkü demokrasi tağut düzenidir. Bizler tağutu reddetmekle emrolunduk. Allah Teala şöyle buyurdu. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse kopukluğu olmayan sağlam kulpa tutunmuştur. Allah iştendir bilendir. Yine her ümmete Allah'a kulluk edip taguttan kaçınmalar için bir rasul gönderdik buyurulmuştur. Diğer bir ayette. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Cipt ve tağuta iman ediyor. Kafirlere bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Evet demokrasinin zıttını böyle açıkladıktan sonra demokrasi ve İslam asla bir araya gelemeyecek zıttlardır. Alt başlığıyla şunlar ifade ediliyor. Allah'a iman ve indirdiklerle hükmetmek veya tağuta iman ve onunla hükmetmek. Allah'ın meşru kıldığına muhalif olan her şey tağuttandır. Demokrasiyi İslami Şura saymaya çalışanlara itibar edilemez. Zira Şura hakkında nas bulunmayan konuda, hakkında nas bulunmayan konuda din ve vera ehlinden olan çözüm ve karar merciine aittir. Yani Şura bunlar arasında olur. Demokrasi ise bunlara aykırıdır. Bu alimlerin ümmeti uyarmaları gereken maddelerin ikincisi çoğulculuk. Bu demokrasinin bir dalıdır ve iki kısımdır. Siyasi çoğulculuk ve fikri akaidi çoğulculuk. Akaidi çoğulculuk yani inanç konularındaki çoğulculuk insanların demokrasi sistemi altında diledikleri şekilde inanma özgürlüğüdür. Bu onlara İslam'dan başka bir dine çıkma imkanı verir. Hatta Yahudi, Hristiyan, Komünist veya laik olabilir. Bütün bunlar dinlen çıkıştır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hidayet kendilerine belli olduktan sonra arkaları üzerine dönenlere şeytan bunu süslemiş ve bu yolu göstermiştir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara, size bazı hususlarda itaat edeceğiz demişlerdi. Allah onların sırlarını, iç yüzlerini bilmektedir. Yani Muhammed suresindeki bu ayet. Yani bunların irtidad etmeleri, hidayetten topuklar üzerinde geri dönmeleri nasıl açıklanıyor? Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara, yani kafirlere ne demişler? Biz size... Sadece bazı konularda itaat edeceğiz. Yani bugün demokratik sistemlerle, partilerle yönetime söz sahibi olmak isteyenlerin yaptığı şey budur. Ne diyorlar onlara? Biz size her konuda değil, sizin her dediğinizi yapmayacağız. Bazılarını yapacağız ama. Yani Muhammed suresindeki bu ayetle bunların yollarının bozukluğu açık bir şekilde reddedilmiştir, ifade edilmiştir. Sizden her kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların dünya ve ahiret amelleri boşa çıkmıştır. Onlar cehennem ashabıdır ve orada kalıcıdırlar. Diğer bir ayette kim İslam'dan başka bir dine tabi olursa ondan kabul edilmez ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olur buyurmuştur. Siyasi çoğulculuğa gelince seçimler yoluyla Müslümanlara hükmetmek için fikir ve akidelerini dikkate almaksızın bütün partilere kapı açmaktır. Burada Müslümanlar ile başkalarını eşit görmek söz konusudur. Bu durum Müslümanların başkalarını veli edilmelerini haram kılan kesin delilere aykırıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah müminlere karşı kafirler için bir yol kılmamıştır. Yine ey iman edenler Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan Ullemre de. Diğer bir ayette. Müslümanları hiç mücrimler gibi kılar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? buyrulmuştur. Çoğulculuk ayrılık ve ihtilaflara götürür ki bu Allah'ın azabını gerektirir. Şöyle buyrulmuştur. Fırkalara ayrılan ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ihtilaf edenler gibi olmayın. Yani kendilerine apaçık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılan ve ihtilaf edenler gibi olmayın. Onlara büyük bir azap vardır. Yani bu çoğulculuk siyasi çoğulculukta çok partili sistem yani bölünme vardır. Bu bu ayrılık tehdidine azap tehdidine dahildir. İttı e, akaidi itikadi çolculuk yani e, inanç özgürlüğü diyebiliriz ona. Yine bu durum yani e, siyasi çolculuk. Bunu işleyenlerin Allah'tan ve Resulünden beri olmalarını gerektirir. Uzak olmalarını gerektirir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Dinlerini parçalayan ve gruplara ayrılanlar var ya, hiçbir konuda sen onlardan değilsin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben böyle buyruluyor. Bu çoğulculuğu menheş değil, program çoğulculuğu sayanlar, yani biz e, esasda biriz, sadece programlarımız farklı, tüzüklerimiz farklı diye savunanlar, bu şekilde partilerin tüzüklerini böyle anlatanlar veya İslam alimleri arasındaki mezhebi ihtilaflara aldananları hakikatler, gerçekler reddeder. Çünkü her partinin programı kendi fikir ve inançlarından kaynaklanır. Komünist program komünizm ilkelerinden kaynaklı, onunla kaynak hareket eder. Laik demokrasi, demokrasi ilkelerinden kaynaklı hareketidir. 3 Üçüncü bir unsur, ilim ehlinin uyarmaları vazife olan üçüncü bir unsur, laik partilerle anlaşma ve uyum göstermek. Yani buna koalisyon deniliyor şimdi, koalisyon hükümeti kurmak gibi. Tehaluf ve tenasuk Arapça karşılığı. Tehaluf. E, grupların bazı meselelerde birbirlerine destek olmak için ittifak göstermeleridir. Tensik veya tenasuk, lisan Arap'ta, Arap dili kaynaklarından, lukat kitaplarından lisanu Arap'ta geçtiği üzere her şeyde bir uyumdur. Herhangi bir düzen üzere genel bir uyumdur. Tensik, tanzimdir ve tehalüften, yani anlaşmadan daha ileri bir seviyedir. Tensik, demokrasi, çoğulculuk ve görüşlere destek olmaktır. Birçok İslami ülkelerde İslami partiler layık partilere yetkiyi teslim etmişlerdir. Son olarak Yemen'de Hizbul Basil Arabi adlı komünist partiyle koalisyon kurmuşlardır. Yani oradaki İslami e, diye geçinen parti komünist partiyle ittifak kurmuştur. E, bu tehaluf ve tensik haramdır bu şekilde olan. Çünkü bu günah ve zulümde yardımlaşmaktır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. İyilik ve tak... E, e, İyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Zulmedenlere meyletmeyin, aksa halde size ateş dokunur. Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz. Hud suresinde böyle vurur. Yine ey iman sizden başkalarını sırdaş, yakın edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. ''Gerçekten kin ve düşmanlıkları ağızlarından çıkan sözlerden belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları ise daha büyüktür. Eğer aklediyorsanız ayetler size açıklanıyor.'' Ali İmran Suresi 118. ayetinde Allah Azze ve Celle böyle bildiriyor. Yani kafirlerin o ağızlarından Müslümanlar aleyhinde çıkardıkları ağızlarından kaçırdıkları sözler bunun kalplerinde gizlediklerinin çok azıdır. Kalplerinde daha fazlasının olduğunu Allah Azze ve Celle bu ayetinde bildiriyor. Müslümanlara karşı küfür edinim. Bu anlaşma ve uyumun gereği birbirlerine sevgi beslemeleridir. Bu da vela ve berâ ilkesinin ihlali, yıkılması demektir. Bu ikisi imanın en sağlam kulplarıdır. Vela ve berâ. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kim onları, kafirleri veli edinirse muhakkak onlardandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştur. Bu harbe müslim rivayet etmiştir. Anlaşma ve uyum ehli, maksatlarına delalet etmeyen bazı deliller öne sürmüşlerdir. Bunlar, kısaca cevap verilmiş bu fetvada, detaylara çok gidilmemiş. Birincisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle anlaşmıştır, anlaşma yapmıştır diye iddia ettiler. Buna şu açılardan cevap verilir. A. Bu sahih değildir. İsnadı muadaldir. Yani modal peş peşe en az iki ravisinin düştüğü, yani şiddetli zayıf türündendir. D delil getirilen bu vesikanın sayıh olduğu varsayılsa bile, sayıh olsaydı bile, mevcut anlaşmaya aykırı unsurlar içermektedir. Yani bunların yaptıkları anlaşma şekliyle, o e, bu zayıf rivayette gelen anlaşma şekli birbirinden farklıdır. C. Yahudilerin hükmüyle Allah'ın dinini tatbik etmenin imkan dışı olduğu kimseler birbirinden farklıdırlar. Yani burada e, şayet rivayet sayı ise Yahudiler söz konusu ama bu anlaşma yapanlar Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyi kabul etmeyen kimseler. Yani bizim işte komünistler, laikler, kemalistler gibi İslam şeriatını uygulamayı kabul etmeyen, reddeden kimseler. Bunlar birbirinden farklı. Bunlar belki münafık zındık konumdalar. E, mertebe bakımından da farklıdırlar. De onlar bu anlaşmaya mecbur değillerdir. Çünkü şer'i zaruretler gerçekleşmemektedir. Zira zaruretin şartı mevcut değildir. Bu meydana gelmemiştir. Yani koalisyon yapmak için böyle bir mecburiyette söz konusu değil kafirlerle. E şayet bu anlaşma sahih olsaydı cizye hükümleriyle nesh olurdu. Yani kitap eline karşı cizye hükümleri vardır İslam'da. E, şayet gerçekten böyle bir anlaşma sahih ise, yani o zayıf isnatta gelen olay sahih ise bu, bu sefer cizye ahkamıyla nesh edilmiştir. Yani o hükmün e, Altında kalır. O onu nesk etmiştir. Sayık olsaydı bile. Onlara uygulanacak şey cizli hükümleridir. Vergi verirler yani ancak. Müslüman olmak kadar takdirde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletinin temsilcisiydi. Bir cemaatin veya kendisini İslam devletinin yerine koymaya çalışan bir partinin, bu iddiada olan bir partinin temsilcisi değildi. Bu açıdan da bu olaylar birbirinden farklıdır. Yahudiler İslam Devleti'nin boyunduruğu altındaydılar. Denklerin anlaşması şeklinde değildi bu. Denk kuvvetlerin anlaşması değildi. Onlar İslam boyunduruğunun altındaydılar. Yani kısa sayı olsaydı bile bu söylenirdi. İkinci bir öne sürdükleri delil getirdikleri şey Huza'a anlaşması Huza'a kabilesiyle. Buna verilecek cevaplar da şöyle A sahip olan onların Müslüman olduklarıdır. Yani Müslümanlar İslam'a girmişlerdir. Zira Esire'de sonra Müslüman olduk ve ellerimizi itaatten çekmedik. Ruku ve secdedenler edenler olarak savaştık dedikleri bu kabilemensuların böyle dedikleri geçmektedir. Ve onların müşrikler oldukları varsayılsa bile aslen kafir olan hükmü eğer müşrikler ise asl on aslen kafir hükmündedirler. Aslen kâfir olan hükmü Allah'ın şeriatını tatbik etmekten çekinenlerin hükmünden farklıdır. Yani Az önce Yahudiler akna söylenen durum burada da geçerli. C. Şu an koalisyon yapanların durumu ile huza anlaşmasının içeriği de farklıdır. Partilerin anlaşma tüzüklerine işaret edilmişti. Huza anlaşmasında ise haktan taviz vermek veya batıla rıza göstermek söz konusu değildir. Yani Siyer'de bahsedilen huza anlaşmasında haktan taviz verilmemiştir ve batıla razı olmak söz konusu değildir. Ama şu anki koalisyonlarda parti tüzüklerinde bu vardır. Yani dinden taviz vardır, haktan taviz vardır ve batılar rıza göstermek vardır. Üçüncü bir delilleri, delil olarak öne sürdükleri şey Mut'im bin Adi ve Ebu Talip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hibanya etmişlerdi. Bunu getirirler. Burada haktan taviz nerede? Şeklinde bir cevap verilmiş. Yani orada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dinden, tevhidden bir tavizi söz konusu değil. Yani Ebu Talib'in himayesine girmiştir. Sonra e, hicret esnasında Mutim bin Adi'nin himayesine girmiş. Ondan eman almıştır. Onun emanında yaşamıştır ama dinden taviz vermemiştir. Dinini yaşamıştır yani. Aynı şekilde burada Ebu Bekir radıyallahu anh'ın İbn-i Dugunne'nin himayesinde yaşamasını da e, gösterebiliriz. İbn-i Dugunne eman veriyor. Tamam diyor. Yani Ebu Bekir gibi birisi e, yani kavminden kovulmaz, uzaklaştırılmaz, o benim emanımdadır diyor. Müşrikler diyorlar ki tamam ama işte açıktan Kur'an okumazsın. Geliyor, bu şartla diyor, seni ben himayeme aldım, sana eman verdim diyor Ebubekir Radiyalan'a. Ebubekir Radiyalan ne yapıyor? Evinin önünü mescit şeklinde çeviriyor. Bu Bukhari'de hicret kıssasında uzunca bir rivayettir. Hicret kıssasının hemen baş geçer bu hususlar. Evinin önünü mescit çeviriyor Ebu Bekir Radyalan, ve orada Kur'an okuyor. Etraftan insanlar geliyor dinlemeye Müslüman oluyorlar. Bir sürü insan Müslüman oluyor orada. E, yerinden bakarsınız. Yani dinden taviz verme söz konusu değildir. Koalisyon yapanların çelişkilerine gelince bazen laik partiler derler. Bazen de çoğulculuk menheçlerde değil programlardadır derler. Yani hem onların like partiler olduklarını yani din bakımından e, aslında dinsiz partiler olduklarını söylüyorlar. Hem de bizimki diyor yani böyle gruplaşma ayrılık falan değil. Bizim sadece parti tüzüklerimiz farklı. O yüzden parti partiyiz diyorlar. Bu bir çelişkidir. Bazen de falanın partisi şu anki haliyle mürtettir. Lakin TB ederek gelirler. TB ederler. Sonra onların Müslüman olduklarına ve TB ettiklerine hükmedilir derler. O halde neden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi ve müşriklerle anlaşma yapına dair deliller getirmeye çalışıyorlar yani mürtet sayıyorsunuz mürtet sayıyorlar bunlar o zaman neden bu hadisleri veya rivayetleri delil getiriyorlar eğer onların mürtet olduklarına hükmettilerse onlarla nasıl anlaşma yapıyorlar eğer bu partiler dinden çıkmış kafirler diye böyle hükmediyorlarsa onlarla nasıl anlaşma yapıyorlar Tevbelerinin sahih olduğu farz edilse bile, yani samimi bir tevbe yaptıkları farz edilse bile bu bir çelişkidir. Onlar dinen şu usularda sorumlu tutulurlar. Yani bu e, İslam şeriatını tatbik etmekten yüz çeviren kimseler, bu partiler şunlardan sorumlu Birincisi, bütün itikad ettikleri ve meşhur oldukları şeylerden beri olduklarını, bundan uzak olduklarını ilan etmeleri aleni bir şekilde. Tuttukları yolun yanlış olduğunu itiraf etmeleri. Ve zahiren ve batinen İslam'a ters düşen her şeyden sıyrılmaları. Yani bunlar da yapmaları gerekir. Dördüncü olarak bir anlaşmasını öne sürmüşlerdir. Buna şöyle cevap verilmiştir. O İslam devletinin muhariplerle, yani kendileriyle savaşan kafirlerle, müşklerle, nefsedete ağır basan maslahattan dolayı barış anlaşması yapma hakkı vardır yani ağır basan bir maslattan sebebiyle İslam devletinin kendilerle harbeden kafirlerle ağır basan bir maslattan dolayı anlaşma yapma hakkı vardır. Allah rüzulü bunu yapmıştır Hudeybiye'de. Partilerle koalisyon yapanların durumunda olduğu gibi Hudeybiye sulhünde özlü bir taviz olmamıştır. Köklü bir taviz söz konusu olmamıştır Hudeybiye'de. Er Rahim kelimesi yerine me yazılmıştır. Yani bu esas da e, ciddi bir taviz değildir. Resulullah ifadesinin yazılmamasına gelince burada kendisinin risaletini nefyetmesine bir delil yoktur. Bilakis vallahi ben Allah'ın Resulüyüm buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar orada o ifade kaldırılsa bile. Bu barış anlaşmasında ağır basan bir maslahat vardı Hudeybiye'de. O da Allah'ın haramlarına yani e, tazim edilmesi gereken haremine saygıdır. Şu koalisyondan meydana gelen büyük kötülüklerin yanında bunun yeri nedir? Aslen kafir olanın hükmü ile şeriatı uygulamaya mani olan yani münafıkların hükmü farklıdır. Evet, dördüncü madde yani ilim ehlinin üzerinde ilmi açıklama, beyan etme, ilmi gizlememe vacibi içerisinde açıklamaları gereken dördüncü madde siyasi seçimler. Bunlar yine demokrasinin haram olan e, yoluyla olmaktadır bu seçimler. Caiz değildir. Çünkü genel veya özel bir yönetime hak sahibi olan için seçen ve seçilenin meşru sıfatlarda olması şart koşulmuyor. Yani seçen ve seçilende e, belli şartlar, dinde meşru olan şartlar gözetilmiyor. Bu ise Müslümanlara hükmetme yetkisinin yönetici olması caiz olmayan kimselere geçmesine sebep olur. Yani Müslümana, mesela münafıkların veya kafirlerin yönetici olmasına sebep olur, olmaktadır da zaten. E, bu ise Müslümanlara hükmetme yetkisinin, evet geçmesine sebep olur. Yine istişare edilmez, caiz olmayan kimselerin söz sahibi olmasına, milletvekili olmasına, bakan olmasına götürür. Çünkü seçilen kişi kanun koyucu heyette, mecliste milletvekili olabilir, olur. Bu mecliste Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine değil, çoğunluğun hükmüne muhakeme olurlar. Bu taguti meclislere katılmak caiz değildir. Bunları kurmaya ve oluşturulmasına yardım için çalışmak daha fenadır. Bu Allah'ın dinine karşı harptir ve bu Yahudi ve Hristiyanların yaptığı batıllara ait bir, batıllara ait bir yoldur. O kafirlerin yolunu almaktır. Onlara benzemek de caiz değildir. Kimisi şöyle demiştir: Dinde yöneticiyi seçmek için belirli bir yol sabit olmamıştır. Bundan dolayı seçimlerde sakınca yoktur. Bu kimseye şöyle cevap verilir. Dinde bunun sabit olmadığı doğru değildir. Sahabelerin yönetici seçme şekillerinden hepsi meşru yollardır. Nasıl sahabelerin? Mesela Ebu Bekir Radyalan ondan sonra Ömer Radyalan yani bunların seçiliş şekillerine bak. Mesela Ömer Radyalan'ın e bir heyet kurması, o şura heyetini kurması, bunların birisini seçmesi. Bunlar, yani sahabelerin yaptıkları meşru yollardır. Ee, hepsi meşru yollardır. Siyasi partiler yoluyla seçimin yasak olmasına şu husus yeterlidir. Onun kayıtları konulmamıştır. Yani şer'i olarak kayıtları konulmamıştır. Ve gayrimüslimlerin yönetici olmasına sebep olur. Yani buna yol açıktır. Gayrimüslim birisi Mesela Türkiye'de yönetici olabilir. Seçilip gelebilir. Fakirlerden hiç kimse bunun caiz olduğunu söylememiştir. Yani bunu yani kafirin Müslümana yönetici olmasını Müslümanlardan, alimlerden hiç kimse de söylememiştir. Bu, bu sistemin e, batıllığına yeter. Beşinci husus, siyasi çalışmalar ve şeref sözü. Bu söz birbirlerini tekfir etmeme ve demokrasinin temellerini kökleştirme üzerine ittifak etmeleridir. Bu konuda İslam'ın hükmü ise Allah ve Rasulünün tekfir ettiklerini tekfir etmek, onların fasıl gördüklerini fasık görmek, sapık gördüklerini sapık görmek şeklindedir. İslam'da aforoz etme ve bağışlama kurumları yoktur. Günahkar Müslüman'ı tekfir etmek masiyeti, yani günahları helal saymadıkça el-Sünnet ve el-Cemaat'in menühecinden değildir. Ama Allah ve Rasulü'nün tekfir ettiklerini tekfir etmek, Allah ve Rasulü'nün fasık gördüklerini fasık görmek, Allah ve Rasulü'nün sapık gördüklerini sapık görmek. Menecin esaslarındandır. Ama bu demokrasi sistemlerinde birbirlerini ne yaparlarsa yapsın, tekfir etmeyecek, fasık görmeyecek, sapıkla görmeyecek. Bölüntülenmeyecekler demokrasi için. Bunlara göz yumulacak. Onlar e, bunu şart koşarlar. Beşeri anayasalara gelince... Yemen Cumhuriyeti anayasası bunlardandır ve Yemen alimleri ondaki aykırılıkları açıklamışlardır. Tekrara ayrıntılara girmeye gerek yoktur denilmiş bu fetvada. Herkesin anlaması gereken şekilde Allah'a davetimiz şu, şey, şu şekildedir, şöyledir diyor bu alimler. Bir, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine selefin fehmiyle, onların anlayışıyla, hikmet ve güzel öğütle davet ederiz. İki, en önemli dini görevimiz olarak dine sokuşturulmuş fikirlere, İslam'a sokuşturulmuş bidatlere, bunlara karşı faydalı ilim, Allah'a davet, şuurlanmayı yaymak, itikat ve anlayışlar düzeltmek, Müslümanların sözlerini bu konuda birleştirmek sayıyoruz. Yani en önemli görevimiz olarak bunu görüyoruz. 3. ümmetin kışkırtmalara, ayaklanmalara, suikast saldırılarına ve fitnelere değil, imani terbiye ve fikri tasfiyeye ihtiyacı olduğu görüşündeyiz. Bu ümmetin izzet ve yüceliğine geri döndürmenin en uygun vesilesi, yolu budur. Son olarak şu uyarda bulunmak istiyoruz. Bu açıklamamızın sebebi İslam adına konuşan bazı alimler görmemizdir. Yemen alimleri de bazı meseleler konuşmuşlar ve bazı İslami gruplar bunları benimsemişlerdir. İçerisinde çelişkiler ve dini hatalar bulunmasına rağmen siyasi yönlendirmelerinde buna dini bir özellik vermek istemişlerdir. Mesela bu ifadeler biraz kapalı gelebilir, anlaşılması zor olabilir. Kast edilen bizim Türkiye'de olduğu gibi veya diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi bazıları din adına mesela oy kullanmaya vacip diyenler var biliyorsunuz. Bu partiler, belli partileri desteklemeye dini bir vazife gibi Lans etmek isteyenler var. Aslında onlardan şikayet ediyorlar. Halbuki onlar ancak kendilerini ve mensup oldukları gruplarını temsil etmektedirler. Yani onların konuştukları şeyler asla İslam'a nispet edilemez veya Selefi davete nispet edilemez. Onlar kendi adlarına konuşurlar, Kendi grupları adına konuşuyorlar. Söyleyenlerin çokluğuna değil ancak delile itibar edilir. Allah Muhammed'e, aline ve bütün asabına salat etsin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bu fetva bazı ehl sünnet ve cemaat alimlerinde Müslümanların umumuna, genelinedir. Evet. Burada özetle Şeyh Mukbil, Elbani, Rahimullah gibi alimlerin o dönemlerde, kendi hayatları döneminde yani canlı olarak yaşadıkları bazı sıkıntılara dair yayınladıkları dergide parmak bastıkları önemli noktalar bunlar. Şimdi Türkiye'de 30 yıldır Selefi tevhid davetini getirdiğini iddia edenlerin, edenlerden bunları duyamazsınız. Bu sebeple, yani hak ehli olan, hak ehli olması gereken kimseler, hakkı gizledikleri için, bu beyan edilmesi gereken gerçekleri gizledikleri için, bu sefer batıl ehli, mesela harici gruplar gibi bazı kimseler, bu konudaki haklın gizlenmesine bir antitepki olarak bu sefer tekfircilik, harcilik fikrini yaygınlaştırmışlar ve toplum nezdinde bazı kesimlerde özellikle dini şuura sahip gençlerin dinde taraftar bulabilmişlerdir. Selam Çünkü selamun aleyküm. aleyküm hı hı. Çünkü duygulara hitap eden şeyler var. İnsanların gözleriyle gördüğü Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine muhalefetler var. Bundan dolayı galeyana gelen gençler var. Bunlar bir takım aşırılıklar yapmışlar. Kimisi patlatma eylemleri yapmış bu tip. Kimisi işte Müslümanlar tekfir ederek, onların kanlarını, mallarını helal sayarak böyle taşkınlıklar yapmışlar. Buna mukabil diğer kesim yani mürciye tarzı yaklaşımlarla herkesi Müslüman gören, herkesi mümin gören. Günahları imana zarar vermiyor mertebede gören bundan imana hiçbir zarar yokmuş gibi mertebede gören aşırı gevşemeciler ortaya çıkmıştır ee, ve biz de bugün yani bu davetin temsilcileri olarak yani bu daveti benimsemiş yüklenmiş kimseler olarak aynı durumla karşı karşıyayız. yani bir kesim ile Mesela oy meselesi konuşuldu, demokrasi meselesi konuşuldu. Biz bu bahsedilen, zikrettiğimiz, işaret ettiğimiz iki kesimle de zıt düşüyoruz. Bir kısmı oy veren herkesi tekbir ediyor. Bir kısmı oy vermeyi dinden bir vacip sayıyor, oy vermeyeni harici görüyor vesaire vesaire. Bu iki aşırı uç. Bunların sebebi ilimden uzak hareket etmektir. İlim ehlinin bir yerde de gereken vazifesini yerine getirmemesidir. Şimdi bazıları soru soruyor. Geçen haftaki tersten dolayı da, tefsir dersinden dolayı da bir e, soru gelmiş. Eğer o kardeş gruptaysa, dinliyorsa mesela diyor ki işte e, benim yakınlarım diyor e, işte kötünün iyisini seçmek için o kullanıyor falan. Bizim esas e, halk halka, cahil halka söyleyecek bir sözümüz yok burada. Çünkü bunlar yönlendiren hocalardır, ilim ehlidir. İlim ehli vazifesini yapmadığı için, hakkı beyan etmediği için, hakkı hakkın delilleriyle açıklamadığı için halk cehalete uyuyor. Cehalete dayalı olarak. Dolayısıyla bu noktada ilk önce ilim ehlinin bilinçlendirilmesi, ilim ehlinin doğru hareket etmesi ve bilenlerin, kitabı bilenlerin, sünneti bilenlerin, delilleri bilenlerin hakkı, hakkın delillerini ortaya koyması gerekir. Yani hepinizin esasında, hepimizin. Bu sadece benim vazifem değil. Hepimizin bu işe e, bir tuzumuz olsun, bir katkımız olsun, taşın altında elimiz olsun diyerek e, payımız olması gerekir. Hakkın açıklanması gerekir. Bilenlerin üzerine bir vazife bu yani. Bu hakkı açıklamak şahsi görüşlerin tartışmasını yapmaktan bahsetmiyorum. Allah'ın şu ayetleri ayetleri bilmiyor insanlar. Tekvir eden ayetlerle tekvir etmiyor. Aklı bir takım şeylerle felsefelerle yorum yapıyor, kanaatini destekliyor. Bir tane ayet zikretmiyor, bir tane hadis zikretmiyor vesaire vesaire. O kullanmayı savunan o da aynı şekilde. İşte kötünliliği soruda geldiği gibi kötünliliği falan filan. Bunlar işte bu cehaletleri gidererek şeyler Allah'ın kitabının o parlak ayetlerini insanlara ulaştırmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o özellikle ahir zamandaki Müslümanlara uyarıları, direktiflerini insanlara ulaştırmaktır. Bu hadisleri insanlara yaymaktır, bilgilendirmektir. Bunları insanlara ulaştırmak için alim olmak gerekmiyor. Onun altını çizmek istiyorum. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim bizden bir ayet, bir hadis iştir de işittiği şekilde, yani bunu ezberler, kavrar, işittiği şekilde başkasına aktarırsa Allah onun yüzünü nurlandırsın, yüzünü aydınlat. Çünkü Nice fakih olmayan kimse fakih olana bu ilmi taşır buyuruyor. Yani salt, Allah Azze ve Celle'nin ayetini insana, bil, insanlara duyurmakta, salt sadece hadisi insanlara ezberleyip de, güzelce ezberleyip de insanlara bildirmekte bir sıkıntı yok. Yani bunun için alim olmak şart değil. Ama bunun üstüne yorumlar yapıp, işte e, yeni mantık üzerinden mevhum çıkararak yorumlar e, kendi istimbatlarını yaparak, bu istinbatları insanlara dayatmak, bu bizim yolumuz değil. Bizim yolumuz insanları Allah ile buluşturmak, Rasul ile buluşturmak, Allah'ın kitabı ile, Rasulünün sünneti ile buluşturmak. Bunda herkesin payı olması lazım. Ve bunun için alim olmak şart değil. Alimlerin vazifesi farklı. Evet, buna e, bu alimler de dikkat çekmişler. Bilen herkese bu vaciptir. Bilenler sustuğu için, batıl ehli batıllarını süslemiş ve insanların nezdinde bunlar prim yapmıştır. Allah azze ve celle yardımcımız olsun. Subhanekallahü bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve estağfuruke ve Allah razı olsun.